Selamu Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'ainuhu ve nestağfiruhu ve neûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudille leh ve men yudlil felâ hadiye leh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neshedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Ama بعد, fiaibadallah, ittakulla ve ati'u. Inna Allahu ma'al lizina ittaku ve lizinahum muhsinuun. Kaldı Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi l-kerim. Azzubillahi min Seyc alu luhumu Rahmanu Azim. Ve kal Allahü Teala fi ayetin uhra estağfurullah. Ve min en nasimiyyeti ve min doni Allahi andadan yohiboonhum kahubillah. Ve lizina amanu eshedhubbani Allah. İla akhir Sevgili kardeşler, okumuş olduğum ayetlerden birincisi Meryem suresi 96. ayette iman edip salih amel işleyenlere rahman olan Allah onların gönüllerine sevgi kılacak sevgi yerleştirecektir. İkinci okuduğum Bakara suresi 165. ayette insanlardan bir kısmı sevgide aşırı giderek Allah'a eşler endad koşarlar ve sevdiklerini Allah'ı sever gibi severler. Halbuki müminlerin Allah sevgisi daha şiddetlidir, daha çoktur buyruluyor. Öncelikle müminler olarak birbirlerimizi yeterince sevdiğimizi iddia edemeyecek bir duruma geldik. Yer yer Zalimleri veya dünyevi özellikle başka şeyleri Allahı sever gibi veya ona yakın derecede seven Müslümanlar birbirlerinden sevgiyi esirgiyor, birbirlerine karşı sevgi konusunda çok cimri oluyorlar. Halbuki Müslümanın rivayet ettiği hadiste çoğunuz bilirsiniz, iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız, buyuruluyor. Dolayısıyla birbirimizi sevmeden cennet yok. Ve bu sevgiyi de ispat edecek tavırlar gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de nice ahlaki yasaklar, müminlerin birbirlerini sevmeleri açısından sevgiye zarar verecek durumlar yasaklanmıştır, gıybet, iftira, alay etmek, suizanda bulunmak, lakap takmak ve benzeri. Dolayısıyla müminlerin kardeşliğine, sevgiye zarar verecek hususlar bile yasak olan duruma gelmiş. Birbirimizi sevmemiz esas ve birbirimize ister karı koca olarak ailede, ister baba, anne, evlat olarak birbirlerimizle, ister dostlar olarak, samimiyet kurmuş kişiler olarak, ister cemaat üyeleri olarak, ister cemaatlerin birbirlerine mümin oldukları müddetçe yapacakları muamele olarak Allah'ın istediği şekilde sevgide bulunmuyoruz. O zaman nasıl vahdete, nasıl ümmet olmaya, nasıl devlet olmaya gidebiliriz? Ee, maalesef şeytani güçler Müslümanları birbirlerine düşürmek için nice planlar kuruyorlar ve Müslümanlar da birbirlerine düşüyor. Bu sözlerim az önceki Ahmet Hoca'nın vaazıyla çelişen sözler değil, onu tamamlayan sözler. Yani İslam'a zarar veren hain tabirini kullandı hocamız. Hainlerle alakalı bir şey söylemiyoruz. Akidesi tümüyle problemli olanlarla ilgili e, söz söylemiyoruz. Akideyi de biz kendimiz tespit edersek ötekileştiririz çok kolay. Herkesi tekfir edebiliriz. Bizim gibi düşünmeyenlerin e, kafir olduğunu, dalalet ehli olduğunu vurgularız. Böyle değil. Allah'ın e, hüküm olarak verdiği, e, onun istediği şekilde iman etmeyen, Kur'an'ın akidesine ters düşen kimseler. Bizim cemaatten olmayanlar, bizim grubumuzdan olmayanlar, bizim gibi düşünmeyen, inanmayanlar değil. Allah'ın istediği tarzda iman etmeyen kimseleri, elbette Allah e, mümin saymadığı, Hasebiyle biz de sayamayız. Allah'ın şirk dediği, affetmeyeceği suçu işleyenler e, konumuzun dışındadır. Böyle olmayan, ihtilaflı konularda farklı düşündüğümüz Müslümanların e, farklılıklarına rağmen kardeş kabul edilmesi ve kardeşlik hukukuyla birbirimize e, muamele etmemiz gerekiyor. E, ama özellikle sosyal medyaya baktığınızda Müslümanlar birbirlerini karalamak için, farklı düşünen insanlar birbirlerini suçlamak için, ahlaki problemleri de hiçe sayarak her türlü gayri İslami ve gayri insani şekilde birbirlerine hücum ediyorlar. Birbirlerini rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Evet, Allah Resulü müminlere karşı hep tebessüm dolu çehresiyle gözükürdü. Asık suratlı bir Rasulden hiç bahsedilmez. Onca sıkıntılara, zorluklara, eziyetlere rağmen Allah Rasulü hep insanlara karşı güler yüzlü bir çehreyle insanları karşılardı. Affetmekten merhamette Kur'an'ın övgüsüne nail olmuş bir zattı. Ne diyor Kur'an o noktada e, sizin üzerinize lakatça evkum rasulüm min en fusikum aziz alehi ma tüm harisun aleiküm bil müminine raufur rahim hırsı aziz olması kafirlere karşı ama müminlere karşı rauf ve rahim olan e, bir e, rasulden bahsediliyor bizden olan bir rasulden. Ee, ve e, alemlere sadece bize değil, alemlere rahmet olarak gönderilen bir Resulden bahsediliyor. Bizse birbirimize bile rahmet olamıyoruz. Bu konuda daha e, e, sevgi dolu, daha merhamet dolu şekilde müminler birbirlerimize karşı görevlerimizi yapmalı. Allah'ın düşmanlarına veya İslam'ı tahrif edenlere karşı tağutlara, zalimlere karşı düşmanlığımızı göstermeliyiz. Evet, birbirimizi sevmeliyiz ama bunun bir ölçüsü var. Kur'an, işte Bakara Suresi 165. ayette buyuruyor ki, az önce okuduğum ayette, insanlardan bir kısmı Allah'a endat koşar ve onu Allah'ı sever gibi severler. İsterse peygamber olsun sevdiğimiz. Allah nazarında sevilecek birisi peygamber bile olsa onu Allah'ı sever gibi sevmek, putlaştırmaktır. Kendini de helak etmek, şirk koşmaktır. Örnek Hz. İsa'nın durumu. Onu Kendisinin sevilmeyecek elbette hiçbir yönü yok. Allah'ın sevdiği bir insan. Orası tamam. Ama insanlar onu sevmekte de öyle aşırılığa gittiler ki tanrılaştırdılar. Onun oğlu dediler ve tanrı kabul ettiler. Demek ki nasıl Hristiyanların sevilmesi gereken kişiyi de olsa aşırı sevgilerinden dolayı dinlerini tahrif edip Allah'a eş koşmaları tevhid inancından uzaklaşmaları vaka ise günümüzde de bazı insanlar şeyhlerini tanrılaştırabiliyorlar. Yatırları ölü kimseleri tanrılaştırabiliyor. Bazıları devlet adamlarını aşırı yüceltip tanrılaştırabiliyor. Bazıları Atatürk'ü veya başka ideoloji liderlerini yüceltip tanrılaştırabiliyor. Bazıları şarkıcıları sanatçı denilen pespaye insanları, baldırı çıplak futbolcuları tanrılaştırabiliyor, yüceltebiliyorlar. Cemaat liderlerini aşırı şekilde severek yüceltebiliyorlar. İşte evliya diye süpermenler icat ediyorlar. Denizde yürüyen, havada uçan, işte kalpten geçeni bilen, Insan üstü varlıklar oluşturuyorlar. Bunun sadece geçmişe ait durumu yok. Modern özelliklerle de gençlerin böyle tanrılaştırdığı, yücelttiği varlıklar var. Yine buna benzeyen şahıs olmasa da aşırı sevilen, yüceltilen, uğrunda hatta hayat feda edilebilecek şekilde tanrılaştırılan vatan anlayışı, bayrak anlayışı, devlet anlayışı, ideolojiler ve benzeri anlayışlar var. Özgürlük, adam canını verecek neredeyse. Eyvallah da özgürlüğün ne olduğunu bilmiyor önce. Kendi arzusunun, hevasının istediklerini yücelterek, hevasını, nefsinin arzularını e, tanrılaştırarak e, anlaşılan bir özgürlük yaklaşımı var e, e, Buna benzeyen e, insanların kendisini kaptırdığı nice e, hayatını feda etmeye değer gördüğü putları var putlaştırdıkları hususlar var. Evet e, işte e, bizim sevgide e, aşırıya gitmememiz. Hatta bir aşkı bile aşırı bir sevgi olarak putlaştırmaya yakın hevai bir arzu, kişinin arzularını, hevasını aşırılaştırması, neredeyse putlaştırması olarak rahatlıkla sunabiliriz. Din değiştirecek kadar karşısındakini seviyor. Zaten ben aşığım diyene sorarlar. O başka dindense, sen de dinini misin? Yok derse, o zaman sen aşık değilsin derler. Evet, yani kişiyi deli edecek, karşısındakinin kusurunu göstermeyecek kadar karşı cinsi aşırı yüceltmek, sevgide aşırıya gitmek, insanın dünyada da perişan olmasına, ahirette de ciddi manada vebal altında olmasına sebep olur. O yüzden Allah'ın verdiği sevgi özelliğini önce Allah'a yönelik yerine getirmemiz gerekiyor. Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi yüceltip aşırı şekilde sevmememiz. Para sevgisi, sağlık vesaire gibi sevgileri de bunun içine katarak hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmememiz gerekiyor. Allah sevgisi her şeyin üstünde. Hatta bu Bakara suresi 165. ayet ışığında ele alırsak diyemeyiz ki ya şu PKK'lılar hayatlarını feda ediyorlar davaları için. İşte misyonerler kendi memleketlerini terk ediyorlar. Uydurma dinleri için Propaganda yapıyorlar, nice sıkıntılara, zahmetlere katlanıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız, davamızı en az onlar kadar yaymaya çalışmalıyız demek doğru değildir. Bizim onlar kadar olmamız, sevgimizde, fedakarlıkta, onlar durumunda, onların seviyesinde olmamız, Kur'an'a göre mümin sayılmamamızı gerektirir. Çünkü ayet çok net olarak müminlerin Allah'ı sevmesi çok daha şiddetlidir, fazladır deniyor. Onların batıl tanrılarına, batıl davalarına duydukları sevgi, yaptıkları fedakarlık bizim açımızdan ölçü değildir. Bizim Allah'ı sevmemiz onların sevgisinden çok daha fazla olmalıdır. Çünkü Bizimki imana dayalıyor, tümüyle sammiyete dayanıyor, tümüyle yakini bir anlayışa dayanıyor. Öyleyse, öyleyse sevgi denilen emanetin adresini doğru olarak tespit etmemiz, bunun yanında Allah için de Allah'ın sevin dediği müminleri birbirimizi yeterince sevmemiz ibadet bilinciyle bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Karı koca sürtüşmeleri giderek artıyor. Neden dolayı? insanımız artık kolay beğenmeyen, kolay tatmin olmayan ve her şeyi eleştiren, başkalarıyla kıyas yapan bir duruma geldi. Tabii bir delikanlı bir adam televizyonda dizileri seyreder, filmleri seyrederse onların da işi gücü güzel gözükmek, güzel göstermek teknolojinin de katkısıyla işte makyajlar vesaireyle erkeğe cazip göstermek olursa kişi bir taraftan film seyreder bir taraftan kendi karısıyla seyrettiği artistin arasında karşılaştırma yapar. Hele biraz da yaşlıysa I, i, o artistlerin durumuyla şeytanın da katkısı olarak mukayese edecek. Benim hanım niye böyle değil, bu niye böyle? Tabi tersi de bunun söz konusu. Kadınlar da yakışıklı delikanlıları jönleri seyredecekler. I, i, sevgililerine karşı kibar, nazik konuşmalarına bakacaklar. Tiplerine bakacaklar. Benim kocam niye böyle değil? Niye bu bu adam benim kocam değil demeye çalışacaklar. Olay bu. Ee, yani e, bunun gündeme gelmese bile e, her insanın bu tür karşılaştırma yapacağının kaçınılmaz bir durum olduğunu düşünmek zorundayız. O zaman ne olacak? Tabii ki karısını sevmemeye başlayacak, beğenmemeye başlayacak. Süslü püslü e, ama imansız, e, ahlaksız insanları daha faziletli gibi görecek gözünde. Ve aile huzuru, saadeti e, giderek kaybolacak. E, bu e, problemlerden sadece biri, e, tabi e, bunu İslam e, bir, bu tür ahlaksız e, programlara müsaade etmeyerek, iki, e, gözlerimizi koruyarak, üç, hanımlarımızı Allah'ın emaneti olup onların sadece dış güzelliğini değil ahlak ve iman güzelliğine önem vererek dört her şeyin imtihan olduğunun bilinci içinde davranarak çözecektir. Ama bugün gerçekten bu tür konuları bile çözmek hele gençler açısından hiç de kolay değildir. Yani telefonun bir tıkı kadar Zina edeceği kişiyi rahat kolay temin etmek yönüyle bu devletin çok büyük hizmeti vardır insanlara. Zinayı çok kolaylaştırmış ama gençlerin evliliğine büyük cezalar vermek konusunda hiç gözünün yaşına bakmayacak bir tavır sergilemiştir. Hükümete, devlete kızmayın. Bakın kumar için onlarca çeşit kumarlar icat etti, çok kolaylaştırdı. Büyük hizmetleri var kumar yönüyle. Herkesi faiz batağına batırdı, o yönüyle de büyük katkıları vardır. Yoksa dilinizi uzatmayın, bu tür hizmetlerini görmezlikten gelmeyin, nankör olmayın. Efendim, cebinde banka kartı, kartı, kredi kartı olmayan kimse kalmadı. E, esnaf, e, post makinesi bulundurmadan bir eşya satamıyor. E, çalışan adam maaşını e, patronundan elinden alamıyor. İlle bankaya gitmek zorunluluğunu hissediyor. Hacca gitmek isteyen bile parasını 2-3 ay önce bankaya yatırma mecburiyetini duyuyor. Dolayısıyla e, hizmet yapılmıyor, e, efendim devlet uyuyor falan diye düşünmeyin. Gerçekten e, haram işlemek açısından, e, küfre şirke girmek, e, putların önünde saygı, sevgi göstermek bakımından e, içinde bulunduğumuz devletin düzenin ve yöneticilerin büyük katkıları vardır. Atatürk onların hak ettiği yeri onlara verecek. Varsa cennetine, yoksa kendi yerine onları da davet edecektir. Evet, ne diyordum? Müminler birbirimizi Allah için ölçülü bir tarzda seveceğiz ama ee, İslama zarar veren, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimlere karşı azıcık bile olsa sevgi göstermeyeceğiz. Sevgimiz de bozumuzla Allah için olacak. Sevgide de aşırı gidip e, hiçbir kimseyi putlaştırmayacağız. Ela inna ahsen el kelam ve eb Nizam anizam. Kelamullahülmelik il aziz il allam. Kemakalallahütebarekke ve teala fil kelam. Veza izah kure el Kur'an feste mi ola ve ancitoğullarla kumtur hamun auzu bilâhi min şeytanî râjim bismillâhi r-Rahmânî r-Rahîm inna dîna îndallâhi